Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programında ee, Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür Hadasınız. ederim Afiyetlesiniz inşallah İnşallah hocam elhamdülillah Elhamdülillah ee, Şimdi geçtiğimiz hafta bilgi konusunu, İslami bilgi konusu üzerinde durmuştuk. Yani bilgi açlığı, açığı, yanlış bilgi, İslam'da neleri bilmeliyiz, neleri yeterince bilmediğimiz için hayatımızı da ona göre düzenleyemiyoruz. Bunlar üzerinde durmuştuk. İslam bizden nasıl bir bilgi kapasitesi ister, Bunlar üzerinde durmuştuk ve sonuç olarak da önümüze bir e, ilmihal alalım, İslam ilmihali alalım. Siz de ilmihal'ın e, e, İslami bilgi konusunda önemli bir e, çerçeve getirdiğini bize Müslümanların böyle bir e, ilmihal hassasiyetinin çok önemli bir e, hassasiyet ve disiplin olduğunu ifade etmiştiniz. Evet. Evet önümüze iki ilmihali aldık. Zarurati diniye dediğimiz kavram yani dinin zaruri olmazsa olarak olmazdı, olmazsa diyelim. olmazları zaruri olarak bilinmesi gerekenleri her Müslüman e, için e, ona işaret etmiştiniz. Ve ilmihal üzerinden bu zarurati diniyeyi yani. olmazsa olmazların pratiğini yapalım, görelim, bir çerçeve koyalım dinleyicilerimizin önüne diye konuşmuştuk, aldık e, Hamdi Döndüren Profesör evet. Doktor, Hamdi Döndüren hocanın e, delilleriyle İslam ilmi hali e, kitabını inanç, ibadet ve günlük hayat e, diye e, belirttiği e, genişletilmiş biz bunu altın oluk dergisinde hediye kitap olarak vermiştik. Ancak e, hoca sonra genişletti bu, bunları. Günlük hayat konusunda da geniş bilgiler koydu içine. Bir aile İlmihali diye de bastınız hocam. O ayrı bir evet. e, kitap. Bunun bir bölümünün e, Büyük, güzel yani özel yani yani aile ilmihali. Ticaret ilmihali. Bir de, hali de ticaret ilmihali evet. var. Yani aslında e, bunların her biri de hakikaten Müslüman'ın bilgi dağarcığı açısından evet. Önem arz ediyor Yani ailenin de bir ilmi hali var Ticari hayatın da bir ilmi hali var anlamına geliyor Ne varsa dünyada onun bir hali Yani pozisyon bilgisi olması, olması Ziraatinde var Ziraatinde seyahatin var. seyahatin var Evet ben böyle bir derleme toplama yaptıktan sonra Sözü size bırakayım önümüzde Açtık. Yok hocam beraber ders çalışacağız. Tabii çalışalım inşallah. İçindekiler bölümünü açtık. Şimdi. Döndüren Şimdi. hocanın İslam ilmi halinin. Evet. Şimdi. Neler dikkatimizi çekmeli hocam? Böyle bir ilmi halde. Yani ben biraz... E, hayata ölçüler bakımından e, Hadiseye hep bakalım istiyorum Yani biraz e, Yani bizim Hayat bilgimiz değil mi Müslümanın hayat bilgisi açısından bakalım Orada neler var Eksiğimiz, gediğimiz Nelere itina etmeliyiz biz O açıdan bakalım diye düşünüyorum Önce hocam e, Şöyle bir benzetme yapsak diyorum Yani Yani Hepimiz sağlık konusunda bir şeyler biliyoruz. Evet. Ama bir kardiyolog da bir şeyler biliyor. Tabii ki. Veya bir aile hekimi de bir şeyler biliyor. Biz de biliyoruz. Evet. Ama biz ne biliyoruz? Mesela tuz kaşıkla yenmez. Evet. Bunu herhalde herkes biliyordur. Bu bir sağlık bilgi ama tuzsuz da olmaz diyoruz. Evet. Ee, yemek, yemek gerekir bunu biliyoruz. Ama filan hasta şunu yer şunu yemez bunu doktor biliyor. Evet. Demek ki sağlığın bir böyle herkes tarafından bilinen e, diyelim ki bilgileri çocuğun da ver. büyüğün de bildiği bilgileri var. Bir de uzmanının bildiği bilgiler var. Evet. Din bilgileri de böyle. Her Müslümanın namazın farz olduğunu bilmesi lazım. Secde ne demek bilmesi lazım. Rukû ne demek bilmesi lazım. İmsak vakti ne demek. Bunu her Müslüman bilir. İftar ne demek her Müslüman bilir. Zekat nedir herkes bilir. bilir. Ama Petrol ürününün zekatını e, ilahiyat fakültesinde bir doçent bilsin canım. O, evet. o onun biraz evet. ağır. Mesela 5000 devenin zekatı ne olacak? Ben deveni kendisini hiç görmedim. Zekatını nereden bileceğim diyebilir insan. Evet. İşte ilmuhal hal bu vatandaşlığın sağlık bilgisinin nasıl bir vatandaş olarak bir sıradan insan olarak sağlık bilgisi biliyorsam ilm halde bu demek. İnsanın evet. E, Dini ile ilgili Sıradan bilmesi gereken şeyler demek evet. Kitabın kalınlığına Mesela elimizdeki kitabımız de, hocam evet. e, 900 sayfa filan e, Bu kalınlığı sadece Yazı stilli modern yazılmasından Kaynaklanıyor yani Temelde bir 500 sayfayı hiçbir zaman geçmez bir ilmali evet. Hocamız Allah razı olsun Baya bir böyle Mufassal yapmış bir şey. Dizgiyi de siz erkan olarak çok böyle ihtiyarların bile rahat okuyacağı <gülüyor> stilde yapmışsınız. Evet. Yani bu 500 sayfanın ötesinde bir imal olmaz. Akademik olur ondan sonrası. Evet. Bunu da ben 500 sayfa kabul ediyorum. Yani bundan önceki 20 sene önceki baskı stillerine göre bu 500 sayfalık evet, bir evet. kitap. Ee, şimdi kağıt bollaşınca rahat rahat kullanıyoruz. Rahat kalbim. okunsun. Yok o, bir sıkıntı o, o yok. Böyle. Bugün evet. baskı oldu. Onun için bunu seçtik evet, evet, zaten. Tabii. Stilde güzel. Evet. Kitabın çünkü çağın göz zevkine de hitap etmesi lazım. Bilgiyi değiştirmeyeceğiz Tabii belki ki. ama göz zevkini değiştireceğiz. Hayır okuma, şimdi <gülüyor> bizim bir şeyimiz var hocam. Böyle altınoluk temsilciler toplantısı yapıyoruz zaman zaman. Böyle 10 yıl kadar önceydi belki 15 yıl kadar Konya'da bir toplantı yapıyoruz. Böyle Karamanlı yaşlı bir büyüğümüz var. O da var dedi ki Ahmet Bey işte Abdullah Bey şu derginin puntolarını biraz büyütseniz de biz de görebilsek görme zorluğu yaşıyoruz. <gülüyor> biz dedik ki ya işte abi hocam neyse <gülüyor> 12 punto basıyoruz zaten daha ne kadar büyütelim falan herkes de görüyor. Şimdi ben yakın gözlüğü kullanmaya başlayınca bazen 10 puntonun 12 puntonun çıplak gözle Okunamayabileceğini görmüş oluyoruz. Yani aynel yakayım evet. görmüş oluyoruz. Yani kitaplar biraz ona göre. Keşke daha... bunu kendiniz evet. de gözlük kullanmadan anlasaydınız. Değil mi? An. Anlamış olsaydık. Evet, Aynı ne? Kitabın evet. tertibi, evet. çağdik çağın özelliğine dikkat evet, edilmeli. Talep. Şimdi bir gün Mekke'de bir kütüphanede kitap bakıyorum. İbni Kesir Tefsiri'nin Cep boyu denebilecek bir boyutu basılmış İpli ee. kesir tefsirlerin En bir numaralı evet. Denecek tefsirlerinden biri Onu inceliyorum 25-26 yaşlarındayım Arkamdan biri vurdu Döndüm baktım ee, Üniversitenin rektör yardımcısı Muhammed Hoca diye bir fıkıh hocamız vardı Allah rahmet eylesin ee, Ne yapıyorsun Nurattin dedi Hocam bak ne kadar güzel basmışlar İpli kesiri Baktı sen bunu okuyacaksın mı bugün dedi? Yok hocam dedim. E ne zaman okuyacaksın dedi? Dedim kırk yaşından sonra attım böyle kafadan. Kırk evet. yaşından sonra okurum dedim. Çünkü tefsir okunmaz yani bir ihtiyacım var. Evet, yani. evet. O Baş, zaman Müracaat <gülüyor> edersiniz bir dedi konu ki, için. Allah rahmet eylesin. O zamanki gözlerine göre kitap al bunu alma dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> Aynen öyle. Bazen... Biz de gözlüğü unutuyoruz. Henüz alışamadık hocam. Gözlüğü unutuyoruz. Hiçbir şey söylemiyor kitap. Böyle <gülüyor> çizgiler sanki harfler çizgi haline gelmiş. Evet. Unutmamanın bir... tek çaresi var hocam. 3-4 gözlük yaptıracaksınız. <gülüyor> Doğru. Biri masanızda, biri arabada, biri, biri, biri ofisde. Aynen. Başka hiç çaresi yok. Benimki de öyle zaten şimdi. Yani bir nevi evet. kimliğimiz gibi oluyor. Aynen. Tekrar dönersek hocam. ilmuhar kelimesi ...bizim bu toprakların kavramlarından birisidir... ...Arapça bir kavramdır... ...ilmul evet. ...pozisyon bilgisi demek... Evet, ...mevcut evet. Durumun, durumun bilgisi, bilgisi demek... Bilgisi. Evet. ...ama ecdadımız... ...vatandaş için lazım din bilgileri manasında... ...bir kavram olarak bunu oluşturmuşlar... ...mızraklı ilmhal, şu ilmhal diye... Evet. ...geliştirmişler bunu... ...Allah rahmet eylesin... ...kim evet. oluşturduysa... ...mantığı çok güzel... ...şimdi... E, ...ilk yaygın ilmhal kitabı... ...Ömer Nasöv Bilmen... Hoca Hocanın, Efendi'nin evet. rahmetullahi aleyh yazdığı evet. ilmihalde ki hala eee ilmihalleri ilm hala evet. ilmihallerin ilm ilmihali zaten mevcut evet. ilmihaller onun grafik olarak e, değişimi şeklinde. Ana yani, Mantığına bile dokunulmamış henüz evet, onun yani evet. başladığı stille e, evet. devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Tabi Ömer Nasülman Hoca Efendi'nin gününde olmayan meseleler ilave oldu vesaire. Belki 10 yılda bir bir ilmihalin müellifi oturup Yeni çıkan meseleleri kitabına ilave etmelidir. Çünkü i̇lm madem pozisyon, mevcut durum bilgisi evet. demektir. Durum geliştikçe. Her gün bir şey çıkıyor. Evet. Mesela bir i̇lm yeni çıktığı zaman bana ilk çıkan kitapları muhakkak görüyorum. Evet. Hemen Filistin'e bakıyorum. İnternet fıkı diye bir bölümü yoksa bu kitap yeni değil diyorum. Evet. Çünkü dünya internet Şimdi dünyası. Bu kadar oldu. yaygın bir şey. İnternet kullanma fikri diye bir fikir yazmalı bir ilmhal üzere. Değil mi? Evet. Yani sosyal medya, medya fikri olmalı. Olmalı. <gülüyor> evet. Aksi takdirde hocam yani e, ben sadece e, sahada gezmeye giden kadınların sadece o zaman evden çıktıkları bir dünyada yaşamıyorum. Evet. Yani mızraklı ilmhal dönemi bitti. Herhalde. E, füzeli İlmihal diye bir şey Mızraklı İlmihal yetmiyor Füzeli İlmihal diye bir şey evet. İhtias etmek lazım Ama şeriatın hassasiyetlerinin Siber <gülüyor> İlmihal falan evet, <gülüyor> evet evet. neyse artık yani Bunları evet. niye örneklendiriyoruz Bir kitap benim gözümün önünde Bu zamanın konularını Anlattığı iddiasıyla varsa Ben bu zamanın çocuğuyum Önceki zamanın Miskal kelimesi geçmiyor benim literatürümde Evet. Gramaj geçiyor, gramaj üzerinden hesap yapsın evet, aynen. gibi. E, bu sebeple ilmuhal taze olmalı, evet. taze olmalı. Bir de burada e, bir yaralama yapmadan, kimseyi hassasiyetlere dokunmadan e, bir şey söyle. Yani şöyle bir ifade kullanmak istemiyorum. Eli sünnet olsun filan böyle. Eli sünnetin bir terazi çeşidi yok yani nasıl ölçeceğiz bunu? Ama bir müellif hocam müminlerin bedduasını almamış müellif ol. Evet. Alim de olur ama müminlerden beddua almıştır işte filan e, müminlerin şuradaki olayını takir ettiği için işte filan para olayına adı karıştığı için gibi. Hı hı. Bir müellif illa benim mezhebim ve mezhebimde de Ebu Yusufçu olacak ha İmam Muhammed'i de sevmeyecek gibi böyle cahilce bir tasnif yapmayız biz. Evet. Bu topraklar Hanefi topraklarıdır. Evet. Yani Hanefi müminlerin yaşadığı topraklar bir nebzede Şafii Şafi müminlerin yaşadığı evet. topraklar. Kısmı azamın Hanefi'dir. Evet. Bu topraklarda Ebu Hanife'nin iştihatları esas alınmalı. Evet. Sıkışıldığı çaresiz kalındığı noktada da bir arkadaşa kredi bulmak için değil ama hakikaten müminler çaresiz kaldılarsa ki Hanefi mezhebi İslam'ın bütünü demek değil Kur'an demek değil Öbür mezhepten, Şafii mezhebinden de istifade edilebilir. Yani çok basit bir örnek vereyim. Kaparo hı hı. meselesi mesela. Ticaretten bir örnek verelim. Kaparo, en i Selase dediğimiz Ahmet bin Hanbeli'nin mezhebi hariç mezheplerde e, muteber görünmeyen bir şeydi. Yani kaparo veriyorsunuz 5 bin lira. Hı hı. Bir arabayı bir hafta sonra alacağım diyorsunuz. Vazgeçerseniz o 5 bin lira o adamın hakkı oluyor. Evet. Gibi örneklendirelim. Şimdi ee, bir Müslüman e, Kaparolu bir iş yapmış Külliyetli bir miktar Ve bu Müslümanın Yani o kaparası yandı Kavga gürültü kıyamet koptu evet. ee, Alacaktı bunu mahkemeye verdi Yasal sıkıntı yok Ortada gibi duruyor Yani burada e, Şafii mezhebinde bu yoktur Dolayısıyla e, Yandı yiyin birbirinizi Demenin bir manası yok Ümmetin ihtilafında rahmet var ve bu bir mezhepler arası konserve yapma maksadıyla da değilse ki mecelle hazırlanırken de bu topraklarda böyle hazırlandı. Mecelle bu mantıkla hazırlandı. Yani e, ümmeti Muhammed'in e, bütün fikirlerinin itibarı alındığı bir mantıkla hazırlandı. Ha, bu Hanbeli mezhebinde muteber, yüzde yüz Hanbeli mezhebindeki iştihatlara uyuyorsa tamam kavga etmeyin bu burada kalsın. Denebilmeli. Belki bir ayrı program yapmak lazım. Bu ya mezhep ilmu... konusu onu için. Onu ayrıyeten yapalım evet. da hmm. bir ilmihalde hmm. farklı görüşler bulunur mu? Onu, onu oturtmak istiyor. Bulunabilir iz. evet. Bulunabilir belli başlı meselelerde. Evet. Mesela hocamızın ticaret ilmihalinde bu mantık var. Evet. Ticaretin öbür türlü ticaret oturtmak çok zor. Evet. Çünkü Müslüman tıkanıyor. Evet o tıkanmaları önlemek için Müslümanın ee, önünü açmak için ya yani mesela evet. e, markaya fiyat biçmek, evet. etikete taksi plakasına fiyat biçmek, hı hı. E, bu hanefi mezhebinde caiz görülmüyor ama öbür türlü markası milyon dolar eden firma iflas ediyor hocam. Evet. Yani Müslümanı yokuşa sürmek yani, diye bir şey yok. Pratikte marka değer kazanmış. Taksi Hayat onun üzerine dönmeye evet, başladı. Baş evet. e, burada din, dini oyuncağa çevirmek başka şey. Ee, Ümmeti Muhammed'i çaresiz bırakmamak başka bir şey evet. yani Bunun ortası bulunabilir Bu da evet. takva ile ilgili bir kural evet, evet. Şimdi İlmihal'e tekrar dönersek hocam ilmihal bir Müslüman olarak benim 24 saatim demek Ama sağlık bilgisi gibi doktorlar düzeyinde olmayan bilgi anlamında Doktorlar düzeyinde yani atar damar toplar damar Bazen bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi doktor açıklama yapıyor Bazen işe de yarıyor onlar Yani insanın bilgilenmesi Yarıyor e, ama ben 3. cümlesinden anla... sonra bir şey anlamıyorum yani Hocam evet, evet. <gülüyor> Yani şeyin şöyle hastalığın Özünü anlatsa ha, özünü iyi anlatsın, Ayrıntıya geldi mi doktor, evet, doktor İnsan duruyor yani, yani. Tabii yani Biyoloji fizyoloji falan gittiğinde Kavramı anlayamıyorsun evet, zaten evet. Ne dediğini anlayamıyorsun yani evet. Ne üzerinden şu tıkandı diyor O Ne diyorsun elle gösteririz anlıyorsun Şuradaki damar ya diyor burada Benim bir işaret edilmesini Gerekli gördüğüm Yani ilmi hal çok Genel Müslümanların bilgisi çocuktan dedeye yani kadar. dedeye kadar <gülüyor> ama sanki şu anda ilmi hal bile e, yeterince bir Müslüman toplum olarak mesela bizde hayatın içinde değil gene de belli kesimlerin e, başvuru hala hoca kitabı Hoca kitabı Hoca durumunda. kitabı yani e, Halbuki ilmi halin yaygın bir Bilgi alanı olması lazım. Değil mi? O, Onun için o, o, hocam evet. işte biz niye bu konuşmayı yapalım dedik. <gülüyor> yani din adına bu evde ne yapalım diyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya perşembe günleri, salı günleri neyse birer bölüm okuyarak evet. e, bunu bir senede bitirelim İlmi Hale. Evet. Sonra sabah anlamadığımız şeyi, tanıdığımız bir hocaya telefon edelim. Bu kitabın şu sayfasındaki konuyu anlamadık Anlamadım. biz diyelim. Evet. Özetlesin bize. Tamam. Yani hocam İslam namına bir şey yapmak... Ramazan'da hatimlere mukabele gitmekten ibaret olmamalı. Evet. Yani dinimizi hocaların dini olmaktan evet. alıp bütün müminlerin dini haline getirmemiz gerekiyor. İlmihal belki de hele hele ilmihalin eee taharet namazla ilgili bölümü hocam Ramazan'ın e, mukabelesinden 500 kere daha değerli. Evet. Mukabele sünnet. Taharet farzı ayin herkes için. evet. Yani ya anneler namaz olmuyor yani Yani bir kız çocuğu hocam Aybaşı olmadan önce İlmihal'in o bölümünü adı soyadı gibi bilmeli evet. Aksi takdirde tehlikeli bir e, İslam açısından iman açısından tehlikeli bir Giriş yapacak hayata evet. Çocuklarımız İlmihal'i Annesiyle okusa Hocasıyla okuduğu gibi olmaz hocam Anneyle okunan İlmihal daha değerli evet. Anne şefkatiyle baba e, otoritesiyle ilm hal okunmalı evlerimizde. Evet, evet. Yoksa e, din ilimlerini elbette gitsin filan medresede öğrensin veya da işte, ihtisas yapsın ayrı bir konu ama ilayatta ihtisas yapana kadar hayatının iki onluğu geçiyor. Hocam. Evet yani, yani öyle. gençliğin en temiz olması gereken bölümleri yani fidanken darbe yiyor bu ağaç. Evet. Ondan sonra büyüyünce biz onu suluyoruz gibi oluyor. Bu evet. sebeple mesela e, Hamdi Hocamın ilm halı Allah razı olsun. Benim kanaatim akşam da bir bakayım dedim tekrar burada bakacağız. Daha önce de birkaç meseleyi inceledim. Çok rahat ortaokul mezunu okuyacağı bir mal hocam. Evet. Çok. Zaten belli konular şirket fıkı. Evet. İlgili değil. Onu insan atlayabilir ya da teğet onu, geçebilir. Onu ilgisi, ilgilisi. Ama ortaokul mezunu bir hanımefendi bu kitabın namaz, taharet, imanla ilgili bölümlerini okur ve bundan briefing verebilir hocam. Evet. Hatta şöyle okunmalı bir ilmihal derim ben. Evet mesela bir, bu önemli. Şöyle okunmalı, ha, önemli. Il, i̇lmihal kitabı önümüzde duracak. Evet. Masada herkesin de baba, oğul, teyze kimse herkesin de not defteri olacak. Evet. Not defteri olacak. Hocam yazmadıkça kalmıyor bilgi. Aynen, çok doğru. Kalınca %50. Ben de okurken elli... altını çizmedikçe kalmıyor mesela. Evet, herkes altını çizsin. Bir de evet. şimdi bu paragrafı herkes bir özetlesin bakalım ne anladık bundan. Ha, guslün iki nedeni vardır A ve B Tamam bitti evet. Bu talebe hocam uzman olmuştur artık 1-2 evet. Biz bu kitabın Müsaade ederseniz mesela rakam vereyim ee, Dinin doğuşu diye birinci bölüm başlıyor 15. sayfada Ondan sonra İslam dininin özelliklerinde başlığına girip 27. sayfaya kadar. Evet. Bu belki 3 günde okunacak bir konu. İlk evet. başlangıçta hızlı gitmememek için. 5 i̇şte sayfalık bir bölümü okuduk. Din, dinin tanımı ve kapsamı. insanın menşe'i. Bunu okuduk. Öbür gün... Bunlar da belki temel bilgileri almak bakımından. Hocam bunlarsız evet. başlayamayız. Evet, yani Zaten o... şimdi zikredeceğim. Evet. Bu ilmihallerin, bütün ilmihallerin girişinde... İlmuhal düzeyine gelinceye kadar İslam nasıl geldiğini anlatıyor. Onu evet. anlamadan hocam kör başlangıç olur. Doğru, evet. kör e sadece başlangıcı. kuralları öğrenmek yetmiyor. Tatmin ola. Tatmin ola. Evet. Biz hocam e, cuma hutbesi dinlemiyoruz şimdi. Evde evet. ilim öğreniyoruz. Evet. Bir sene senede İlmuhal'ı bitireceğiz. İnşallah. <gülüyor> şimdi inşallah hocam. Göreceksiniz nice kardeşlerimiz bunu yapacak. Biz i̇nşallah. de hayır dua alacağız evet, hocam. Evet, inşallah. Şimdi birinci ders şudur. Osmanlı adabında takrir denir. Evet. Bu bugün dersimizde ne yaptık? Dinin tanımı bölümünü okuduk. Evet. Bu kaç dakika sürdü? 30 dakika. Bitti. Çocuklar uyumaya başladı diye derse ara verdik. Evet. Tamam. Öbür gün, öbür hafta neyse derse başladık. 30 dakikalık ders bir de özetlenmeli hocam. 3 dakikada özetlenmeli geçen ders. Hı hı. Ne, Ge ne ne ne okuduk? Geçen ne Neyi okuduk? Öğrendik? Bunu en uzman kimse o Tekrar etmeli, herkes bir notunu okusun bakalım Not şuydu İkinci yaptık Demek ki bir not defteri vazgeçilmez Karalama kağıdı da değil, A4 de değil Not defteri not oldu defteri. En güzel defterden not defteri alınacak evet. Kız çocukları da izliyorsa bunu Onların iki defteri olacak Efe? Tatmin. Bir Orada karalama yapacak kız çocuğu o defterden mutmain olmaz ona bir güzel defterde alacağız <gülüyor> onu hatıra gibi yazacak. Evet çok kız, doğru bir psikoloji. E, e, kız teflike. kız çocuğu karalamayı saklamak istemez. Saklamak istemez. Haklı da. E, erkek çocuk da karalamam senden değerli diye ona savaş açsın zararı yok. Şimdi böyle bir not defteri mesela 15 yaşında tutmaya başladınız 12 yaşında. İleride 40 yaşında bakacaksınız. Müthiş bir hatıra. Olsun. Ne hatırası hocam? O Müthiş. çeyizden değerli. Evet, evet. Ben ne yapıyorum? Size zikredeyim hocam. Benim bayan talebelerimde ya da bayanlarla yaptığımız çalışma da var. Onlarla işte filan dersi yapacaksak matbaacıyı çağırıyorum. Bayanların göz zevkine de dikkat ederek onunla ilgili güzel bir defter bastırıyorum. Evet. O derse mahsus defterimiz oluyor. Başlığı matbu evet, üzerinde. Evet, güzel. Güzel. Kız çocuklarına zannediyorum bileziğini alırsın o defteri bir daha ondan alamazsın. Alamazsın. Bunlar Aynen. için orijinal bir hatıra var. Ee, bunlara dikkat edin. Yani, ben de okuduğum kitaplardan aldığım notlar var. Şimdi yeniden baktığımda Allah Allah diyorum şu kitaptan şunu almışım şu kitaptan bunu. Apayrı bir e, duygu veriyor insan. Ben de kendimde hocam o günkü yazımla şimdiki yazımı benzetemeyeceğim kadar fark olmuş çok üzülüyorum onlara baktığımda görmek istemiyorum. Evet. Bozulmuş yazım. Evet. O zaman daha güzel hat dersi de alıyordum. Şimdi önceki dersi tekrar ederek 3 dakikada özetledik. Evet. Bugün bir derse daha geçtik. 5 ders yaptığımızda 5'inin toplamını tekrar özetliyoruz. Hep baştan alarak hafızlık geçmişi koparma. Bir değil mi? tür hafızlık gibi. Muhakkak anlamadığımız şeyler olacak. İki türlü çözeceğiz bunu. Mehmet Doğan abi'nin sözlüğü masada olacak hocam. Evet. Sözlük yani, Türkçe kullanmayan sözlük, Türkçe evet. sözlüğümüz. Evet. Ee, en güzel sözlük o şu anda evet, çok güzel evet, İslammi de dikkat ederek hazırlamış. Ee, evet. O sözlük masada olacak ve her talebe o sözlükte gelecek oraya hocam. evde bir sözlük yetmez. Evet. Türkçemiz evet. gelişmesi lazım. Hamdi hocamız Allah razı olsun güzel Türkçe kullanmış ama alim Türkçesi. Yine de ısılahlar var yani. var evet. Hem ıtılahlar var Hem de hamdi hocam yazalı bunu 20 sene oldu. Evet. 20 senedir Türkçe çok değişti hocam evet. çok değişti. 70lerin dili bile yabancı dili haline geldi. Evet. E, Ali Fikri Yavuz altın Biz hocam, görüyoruz onu hocam. <gülüyor> Mesela bazılarımızın yazdığı yazıları... ...lügatle okumak gerekiyor. Yani. E, yani oluyor bunlar. Hakikaten nesil yenileniyor. Yeni, eğer bir şey verecekseniz... <gülüyor> ...derdiniz bir şey vermekse... ...babanın e, kullandığı kelimeyi çocuk veya torun anlayamayabiliyor. Evet. Bu sebeple ilm hali bu şekilde okuyacağız... ...not muhakkak tutulacak... ...benim tavsiyem... ...şimdi Bursa'dan bir hanımefendi gönderdi... ...onu da böyle tavsiye etmiştim... ...sen yüz sayfa okudukça... ...ben seni internetten imtihan edeyim demiştim... Bir öğretmen hı hı. hanımefendi Allah razı olsun okudum hocam dedi... ...şimdi bugün sorularını göndereceğim onun... Hı hı. ...internette üzerinden beni aldatacak hali yok... ...ne cevap verdiğine bakacağım... ...bunu anlamamışsın ve anlamışsın diyeceğim... Evet, güzel. ...yani... İlla baş baş olmamızı gerektirmeyecek kadar büyük nimet var hocam teknoloji tabii, var tabii, elhamdülillah. Tabii dünyanın bir tarafıyla ee, Mesela bilirsiniz. Evimizde ana işte 200 sayfasını okuduk ilmihalin 4 ay üzerine. İlmihalden anlayan bir hoca efendiyi çağıralım. Mahremiyet ölçülerine göre evimizde otursun, imtihan etsin bizi. Evet. Çocuklarımız bir ciddiyet görsün. ...ya ashab-ı kiramın yaptığı ilim halkası bu işte... Evet, ...meleklerin evet. göklere kadar kuşattığı ilim bu... ...dinimizi öğreniyoruz elhamdülillah... ...hocam bu çocuklarımızın elif cüzü... ...öğrenmelerinden daha basit bir şey değil... ...elif cüzü din öğretmiyor... Tabii. ...dinin kitabını öğretiyor kitabını sadece okumayı... okumayı öğretiyor. ...ama bu dinin kendisi... ...bir ikincisi... E, ...bu ilmimizi öğretecek... ...iki... Hocam şu çok özlediğimiz kitap okuma zevkini geliştireceğiz çocuklarımızda. Evet, evet o da çok önemli. Eğer annelerimiz hasta değilse, sıkıntıları yoksa bu derslerden sonra da çocukların hoşlandığı şöyle bir pasta ne yapacaksın? önceden onu yapıp bir sürpriz gibi hadi bugün şu pasta şenliğe dönebilir ilmi halimiz çocuk evet, açısından. Evet. Baba da o sofrada olsun mesela. Akrabalardan her hafta birini farklı çağır, gelin evde dersimiz var hem emin bir maruf olur onlara hem sevgili yani teyze geldiği aynı için aynı çalışma tarzını yani hocam dünya gündemini sana. kuru kuruya dinlemektense bu facia haberleri dinlemektense haftanın bir gününü hiç olmasın kapatalım ama şunu tavsiye etmem hocam hafta yedi gün yedi günde bu ders çocuklara din soğukluğu nedeni olur bir kınlık olur yani. namazın dışında hiçbir ibadet sürekli değildir bizde evet. hocam yani kaçmaya çalışır bu defa çocuk. Ya bir aydan fazla gitmez bu oya. Evet, Pasta öyle. değil istersen bilgisayar al derste. derste. Evet, biter evet, bu. Biter. Şunu cümlem çok önemli hocam. Namazın dışında evet, evet. 24 saat sürecek ibadet yok bizde. Ne oruç ne hac ne zekat ne Kur'an tilaveti. Namaz ki mübarek onsuz hayat yok. Namaz bizim nefesimiz. Evet. Ama onun dışındakiler. Namazsız da olmaz bu. Namazsız da yok mı? Namaz nefes hocam Nefes. Namaz evet. nefes 3 gün nefesini tıkatamazsın evet, Bitti evet. O yüzden ashab kiram namazın dışında bir suçu tekfir etmiyorlardı Bir tek namazı kılmamayı kafirlik görüyorlardı Gerisine esnek bakabiliyorlardı bir miktar evet, Tembel evet. filan diyebiliyorlardı Bu ilmu hali bu şekilde başladık hocam Ama başta bir şeyi unuttuk zannediyoruz Biz ilmuhal hali ismi de vermemiz lazım ee, yani hocamızın ilmi halini tamam tavsiye ediyoruz da e, yanında bu yoksa Alifik Yavuz hoca efendinin ilmi hali çok güzel. Evet. Bir miktar dil sorunu var. İtimatlı, e, bu toprakların alemi bir insan. Hepsinin hocası Ömer Nasuhi Bilmen tavsiye edemeyeceğim maalesef. Ama biraz düden aşağıya. Evet, evet, evet. Bir ilçenin müftüsünün altındakiler bunu okuyamazlar hocam. Bir sıkıntı var ortada. Türkçesi farklı. Mübarek de kendisi gibi emsalleri için yazmış herhalde bunu diyesim. Yani kendisi gibi mecelle, sekreterliği yapmış, alimlere yazdı herhalde bu evet, kitabı evet. diyorum. E, Diyanetin ilmali güzel hocam. Evet, yani de şimdi isim saymaya başlayınca böyle eksik de kalabilir. Yok. Diyanetin Diy ilmi hali de. Belki elli kere basılmış bir ilmali var. var. Evet. E, o çok güzel. Evet. Derli toplu hem de Diyanetin son baskısı bu elimizdeki kitaptan da daha güzel renkli evet, cazip evet, yapmışlar. Evet. Bunun girdiği konuların hepsine girmiyor ama bence o birinci sınıf bu ikinci sınıf kitap olabilir yani birinci sınıf Diyanetin imm evet, okunabilir. Evet. İkinci olarak da ondan mezun olanlar, İkinci sınıfa geçtiklerinde bu kitabı okuyabilirler. Evet. Hemen hemen iki katı kadar genişlik oranı. Evet, bir doğru. hususu tavsiye edelim hocam. Şimdi diyanet kelimesi bizim soğuk biliyorsunuz biraz. Devletin soğuk yüzü diyanette de var. Evet. Bazı müminler şimdi biraz değişiyor. Hocam. Değişmiyor hocam. Gene yok, yok. değişti diye dua ediyoruz. Biz <gülüyor> öyle olsun istiyoruz. İstediğimiz gibi görüyoruz. Ben farklı hassasiyetlerini, yok bir şey yapıyorum. Kökleri yani. değişti <gülüyor> mi bilmiyoruz. Ama Çehrede değişiklik var yani elhamdülillah. Nesil değişimi de var. İnşallah. Yeni nesiller orada sorumluluk alıyorlar. Şimdi mesela ben hangi meali özellikle sorunsuz okuyabiliriz diye sorulduğunda hiç tereddüt etmeden Diyanet meali diyorum Evet, hocam. evet. İlmi halde de Diyanet ilmi hal ediyorum. Evet. Hiç tereddüt etmiyorum ama. Niye tereddetmiyorum? Yani Diyanet'in laik bir ülkenin din kurumu olması... Başka bir şey Ben de o layık ülkenin vatandaşıyım Diyanetin tabii. aynı statüsündeyim aynı ben de. O zaman tabii. ben de bu topraklardan terk-i <gülüyor> Kendi kendime ne diyeyim yani. Yani. <gülüyor> Diyanetin ilmi halinde hocam Şeriatıma aykırı bir şey görmedim ben evet. Putçuluğun reklamını görmedim evet. e Niye Allah Bir e, defasında 25 sene oluyor Mealde cihatla ilgili Ayetleri indekse koymamışlar hmm. O kadar üzüldüm ki Tamam diyeyim bunlar cihat düşmanı herhalde Diyanetin meşhur meali hmm, Evet ee, aradım bizzat ee, isminizi verin filan dediler verdim o zaman da Mekke'deydim dedim niye siz cihadı siliyorsunuz dedim filan bir ay sonra bana bir yazı yazdılar bu ikazınız için teşekkür ederiz dediler güya özel dosya hazırlanmış bunun için konması unutulmuş meğer ki böyle he. dediler bana ben inandım hakikaten öbür baskılara koydular koyunca anladım ki kasıt yok ortada yani diyanet mehali de diyanet il mehali de aile çapında hitap ediyor çünkü bilhassa mehal Türkçesi çok özenle seçilmiş. Evet, evet. Yani mesela pek çok hocamız meal yazıyor. Ama ben Türkçe uzmanının elinden geçmiş meal istiyorum. Tabii, Diyanette bu tabii, var. Doğru. Bir Türkçeciye tabii. de teslim edilmiş. Türkçe olarak da inceledilmiş. Evet. Bu topraklarda hocam biz Türkçeyi Arapça gibi ibadet dili görmüyoruz. Ama derdim... Anlamak. Bu, bu dili konuşan almak. insana bir şey anlatmaksa e, herhalde bu, bunu iyi dini kullanmak. anlamak yani. için de o dilin güzel kullanılması Keşke gereken... mealleri Necip Fazıl yazsaymış hocam. <gülüyor> <gülüyor> bir de Arapça bilerek meali yazsaymış. Çok iyi olurmuş. Hocam kısa bir ara vermemiz tamam, lazım. Hocam. Sonra devam edelim. Bizden ayrılmayın değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler programımız devam edecek. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız Hocamla e, ilmi ilmihali konuşuyoruz. Bir Müslümanın dini bilgilenme ihtiyacı ve ilmihal üzerine konuşuyoruz. İlmihallerden söz ettik söz hocam. Nasıl okunacağından söz ettik. Nasıl okunacağından, Nasıl söz okunacağından ettik. sözlük kullanmak şöyle, gerekiyor dedik. Için. Evet, notlar almak Muhakkak, gerekiyor. Her kız çocuklarının özel defteri olacak. Defteri olacak dedik. Ev hanemlerini ee, demedik ama onlar da bir özel defter lazım. Yani hocam. aslında evet, herkes bir özel defterle şey yapsa. Şunu özellikle niye zikrettiğimiz isterse müsaade ederseniz zikredeyim hocam. Yazmanın okumaya çok katkısı var. Tabii, çok ama. Tabii, tabii. Yani ben hocam bir kitabı 500 sayfalık bir kitabı diyelim iki günde okuyorum, notlarımı çiziyorum. Bana göre o kitabın bir özetini yapmış oluyorum. Sonra o kitabı okumam 10 dakika sürüyor hocam. 5 sene sonra bir daha okudum o çizdiklerimle, tabii, notlarımla tabii, tabii. 10 dakikada okuyorum. Yani ben özellikle gençlerle falan sohbet ederken kesinlikle not almaya alışın diyorum. Yani not almadığınız zaman belki bugün okuduğunuz kitabı yani 20 yıl sonra yeniden okuyamayabilirsiniz. Aynen öyle. Yani çünkü binlerce kitap basılıyor ama Aklınızda kalmıştır. ya Orada benim okuduğum bir şey vardı. Neredeydi? Ya? Şimdi neredeydi? Onu bulamazsınız. Bütün kitabı karıştıramazsınız, bulamazsınız. Onun için notlar alın. Şimdi not almak da son derece kolaylaştı. Ondan not dediniz de hocam e, vaktimiz çok daralmayacaksa ee, ben bir örnek e, daha e, ya da bir uyarı daha yapalım kardeşlerimize. Şimdi e, cep telefonları ve benzeri cihazlarla not alma da çıktı piyasada. Evet, evet. Buna e, ben karşı çıkıyorum. ...teknolojiye karşı olduğumdan değil... ...tabii Şundan... karşı değilsiniz... ...hayatınızın içinde çünkü teknoloji... ...ya ben kullanıyorum yani... <gülüyor> ...cep telefonunu da bilgisayarı da... ...her türlüsünü kullanıyorum ama... ...biz burada ilimden bahsediyoruz... Evet. ...o başka bu başka... ...şimdi hocam cep telefonu ya da... E, ...şu cihaz işte bilgisayar... ...aşırı hareketli bir şey... İnsan zekasından daha hareketli insandan daha güçlü Mesela bir yaşındayken Babasının cep telefonu verdiği o Sussun diye cep telefonu verdiği Çocuklar hiçbir oyuncakla oynamıyorlar hocam sonra Doğru. Hiçbir oyuncak Çünkü hiçbir oyuncak cep telefonu Tatmine kadar etmiyor. güçlü değil ki değil, evet. Çocuğu Yani büyük bir yarış arabasıyla Başlatıyorsunuz Sonra niye traktöre binsin ki çocuk gibi oluyor evet. Şimdi çok teknolojik bir ...cihazla not tutmak daha seri olabilir... ...buna itirazım yok... ...daha da kolay olabilir... ...ama o... ...benim kağıdı görüp... ...beynimin etkilenme oranının altında kalıyor... ...kendisi beynimden güçlü çünkü... Evet. Doğru, Kağıtsa o, beynimle aynı değil. Haklısınız. Yani hani kes, yapıştır. Kalmıyor siz Hiçbir evet, şey kalmıyor. kalmıyor. O evet. bilgisayarda kalıyor. Evet. Ben kalmıyor. benim aklımda kalan bir yani şey. not göreceğim. defteri çok daha kalıcı. Çok önemli olacak evet. Her kitabın bir not defteri. Hatta keşke ailemizde bir ilmalde halde 4 no'lu defter, 5 no'lu defter defterlerimiz cilt sayısı olsa ne kadar güzel olur. Yani şimdi başladığında zaten o ihtiyaç doğacak. Doğacak. Değil, değil yani. mi? Evlerde bu çalışma başladığında o ihtiyacı herkes kendisi Ama şimdi görecek. kardeşlerimiz ilm okumaya başlayacaklar Bir hafta sonra 5-10 ders sonra E biz bundan tam bir şey anlayamıyoruz Diyecekler sadece okuyacaklar Mukabele dinler gibi dinleyecek E Kur'an'ın feizi bereketli ilm-i halde Olmaz ki huzur içinde olursun Ama ilm-i iki 2 dakika sonra Uyur insan kestirir evet. e, Bu nedenle yani not defteri çok önemli. Evet. Herkesin defteri, nüfus kağıdı gibi bir kenarda bekleyecek yani. O Bu... yani diri kalmayı da sağlayacak. Tabii. Ders, ee, buna süreçti, mecburuz. Evet. Yani ne kitabın çok bol olması ne de teknolojik cihazların bize yardım etmesi yazıyı kaldıramaz dünyadan hocam. Evet, Yazı kalkmamalı. Evet, evet, kalkmamalı. Yazı kabiliyetimiz hatta yazıyı da Paragraf başı filan yaparak ciddi yazacağız. Başlığını vesairesi. Yani karalamaya yazı demiyorum. Evet. evet. Kendimizi okulda derste kabul edeceğiz. Bize, 30 sene sonra. Kendimize mal edeceğiz bu şeyler. Evet. evet. Bu olursa çok dua evet, ederler inşallah, bize kardeşlerimize. Inşallah. Biraz eziyet veriyoruz ama yok, çok yok. dua ederler. Bu çok önemli bir şey hocam. Evet. Yani dinimizle ilgimizi ciddiye almamız lazım. Ve inşallah bundan sonra tefsir okuması kolaylaşacak Hadis evet. okuması kolaylaşacak evet. Belki akide kitabı evet. okuması kolaylaşacak Şimdi Müsaade ederseniz dönelim mi ilmi dönelim. halimize hocam Yoksa dersi başlayamayacağız Şimdi ilmi halimiz hocam e, Günlük hayatımız dedik Günlük hayatımızda bir imanla ilgili yani itikat işlerimiz var evet. İki ameli işlerimiz var Yani hayatımızın pratiği evet, evet. var Üçüncüsü tarih gibi sosyal işlerimiz var. Sosyal işlerimiz ilm kitabına girmez. Tarihte nadiren girer. Girmez yani. Mesela peygamberler tarihini ilm kitabında bulmayabiliriz. Evet. Bir eksiklik değil ilm Siyerde İl oluyor genelde. O. Peygamberlere iman bölümü ilm olur. Çünkü itikatta evet. bunun bilinmesi <gülüyor> Doğru. gerekir. Doğru. Evet. ...Uğud Savaşı kaç yılında oldu... ...onu Siyer Kitabı'na, siyer bakacağız. Kitaptan, siyer evet. kitabına bakacağız. Yani İlmihal'in de... ...kendi çapında yani bir uzmanlığı arada var. arada bir şey... ...parantez içi... ...ben Siyer'in de çok önemli olduğunu... ...Siyer bilgisinin... ...belki bir ders olarak da değil mi hocam... ...yani Siyer dersi olmalı... ...ayrıca İlmihal'da. Siyer dersi tarih dersi değil hocam O vakit israfı olur yani siyeri, Fikus Siyer dedikleri gideyim, Muhammed Gazali veya Ramazan evet. Buti'nin Siyerini okumak lazım yani Ben şu açıdan da önemsiyorum Yani oraya belki şey oldu Bu ana konuyu yani peygamberimizin İslam'ı hayat haline getirme mücadelesi Ama hocam anlamında, o tarih bilgisinde yok işte. işte Anlamında bir siyer diyorum yani, yani Bana bugünkü si evet. gerekli noktaya ulaştıran siret bu konuda iki değerli kitap var evet. İkisinin adı Fikus Sire'dir Muhammed Gazali Allah rahmet eylesin yine Allah rahmet eylesin Ramazan Buti'nin evet. bu iki kitabı Şahısları fikirleri çok önemli. Bu iki kitaplı çok güzel onları, evet. çok değerli. Yani siire bugünkü güne taşıyan, ne anlamam gerekiyor, Uhud'dan bana ne dedirtmeyen bilir. Evet, Yoksa evet. ağlarsın Hamza'nın ciğeri gitti, Dalaa gitti diye selamlar. hayata devam, bankaya devam. Evet. evet. E, bu bu manayı çıkarmak için fıkıh sire okuyacağız. Yani yorumlu siret birisi evet, diyelim. Evet. Demek ki iman bölümümüz ilmülde muhakkak var. Ve günlük hayatımızda ibadetlerimiz Şirketimiz evliliğimiz Günlük hayatı müslümanın neyse var Tarih gibi Günlük hayat dediğimizde hem ibadetleri i̇badet, sayıyoruz Benim hayatım ibadetten <gülüyor> ve hem muamelattan ibadet, oluşuyor Muamelatı sayıyoruz Tabii sosyal evet. ilişkilerim Yani evet. eşimle hakkım hukukum Çocuk terbiye etmem vesaire ama Eğitim pedagogisi vesaire Konular olmaz İlmi Halde evet. Niye olmaz Çocuğu eğitmek farzdır der uzmanından öğrenler Çünkü evet. ilmaal pratik kitaptır ayrıntılara girse 200 ciltlik evet. bir ilma yazılması lazım o zaman evet, evet. Ee, bunun ortası nedir yani mümin çocuğundan mesuldür cümlesi vardır orada sadece evet. hangi hayvanın eti yenir şu hayvanın eti yenir der Ondan sonra sana, e, kasaplık bilgisi vermez. Köfte şöyle yapılır demez. demez evet. Helallik sınırını sadece anlatır. Hijyeniklik ölçülerini e, git doktordan öğren, bir biyologdan öğren gibi dememiz gerekiyor. Şimdi müsaadenizle ilmi halimizin e, birinci bölüm diye dinin doğuşu baş. ikinci bölüm iman esasları demiş. Evet. Üçüncü bölüm ibadete hazırlık diye bir başlık açmış. E, buradaki tasnifi konuşuyoruz. Üçüncü bölümü İbadete hazırlık bölümü devam ediyor. Ee, mesela beşinci bölümde ibadet çeşitlerini sayıyor. Oruç, namaz vesaire. Ee, altıncı bölüme geliyor zekatı sayıyor. Dört beşte onları saydıktan sonra. Yedinci bölümde haç ve ümreye özel bölüm açmış. Evet. Sekizinci bölümde kurban ibadetini ele almış. Dokuzuncu bölümde günlük hayatımızda... E, önemli başlıklar açmış. Bunu eski kitaplarda e, istihsan ve e, kerahiyat bölümü gibi bölümler zikredilen yani hoş şeyler ve hoş olmayan şeyler hı hı. manasında bunu tertiplemiş. Aile ile ilgili <gülüyor> hükümleri koymuş. Ekonomi ile ilgili de temel e, ticarette haramlar helalleri koymuş. Bir ilmhal kitabından bu başlıklarla bakıyoruz. Şu sonuç çıkıyor. Neye inanacağım? ...nasıl inanacağım ve ne yapacağım... Evet. ...bu soruların cevabı var bu kitapta... Evet. ...eğer tertipli düzenli okursak... ...büyük ihtimalle... ...30-40 tane ağır... ...başlık çıkacak... ...bunların bir kısmı ticaretle ebedi ilgilenen yok... ...bizde tamam ticaretle ilgilenmeyeceğim... ...o bölümü teğet geçebilirim... ...ama benim kültür seviyemden dolayı... ...eğitim branşımdan dolayı... ...anlamadığım bölümler olacak... ...yardım isteyeceğiz... ...soracağız... İlla yani abdestin bozulunca mı ne yapacağımı soracaktık Kağıt üzerinde de bu bozulmayı Sorabiliriz Yani sormadan yol almak yani, çok zor Yani abdest Her günün hayatımızda var olduğu için Onu herkesin bilmesi gerekiyor Yani burada hocam Bu bilgiler Bu 900 sayfalık kitaptaki bilgiler e, Nihayetinde Bana Farklı oranlarda lazım Evet. Mesela bir Bilgi abdest yüzde yüz lazım Evet namaz yüzde yüz lazım Ama zekat yüzde yetmiş lazım hocam Şu anda muhatap değilim zekat evet, Bilmiyorum mesela. siz muhatap mısınız e, Muhatabus hocam Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah Haç yüzde sıfır oranında lazım Evet Niye yaptığım haç hacım bitti benim Evet Bir daha hacca nafile gitme şansım olursa lütfederse Allah Yeniden hareketlenecek olur. Evet. Ama şu anda yüzde sıfıra düştü Evet Evlenecek bir gence yüzde yüz ilmal e, fıkıh nikah bilgisi nikah lazım. Nikah bilgileri Nikih lazım. lazım. Evet. Ticaretle hiç uğraşmaya niyet olmayan biri olarak bir sıradan bir Müslüman ticaret bilgisi sıfır oranında lazım. Belki yüzde beş diyelim. Yani ne olur dükkanımı kiraya verebilir miyim alkol satan birine bir o bölüm bana lazım yani, mesela. Evet. Ama toptan bir kere okudum mu ne lazım ne lazım değil o çıkacak bir defa evet, başlıklardan doğru. bir kere toptan okuduk mu ne lazım ne lazım değil onu anlayacağım ondan sonra küçük bir ihtimal bu kitabın bu ağır kaçabilir evet o zaman bilgi mesela diyanetin ilmi halinden başlayalım dedik daha hafif ulandan daha halk için yazılmış olanından alabiliriz artı bir sorun daha çıkabilir biz abdest konusuna girdiğimizde bilhassa hanımlar bu kitapta Hamdi Hocama ben bir karşılaştığım yerde söyleyeceğim kadınlar bölümünü az geçmiş. Öyle mi? <gülüyor> kadın kadın abdesi ile ilgili bölüm bu asırda çok büyük. Çünkü kadınların kullandığı ilaçlar, gıda çeşitleri, kadınların psikolojik sorunları, kadınların özel halleri ile ilgili fıkı çok genişletti hocam. Evet. Yani bize gelen yüz sorudan neredeyse on tanesi kadının daahreti ile ilgili konu. Çok sorunları var kadınların. ...bunların önemli bölümü tıpla ilgili... ...bir bölümü psikolojik olarak... ...ilgili... Evet. ...kadın yani burada radyoda zikredilmesi... ...çok doğru olmayacak kadar sorunları var... Evet. ...şimdi okuduk... ...dört kızı olan bir evde okundu bu diyelim... ...kesinlikle yetmeyecek bu bölüm... Evet. ...yetmeyecek... ...çünkü onlardan birinin özel sorunu çıkacak... ...bu hoca ne demek istedi olacak... ...bu kızım şudur diyeceksin... ...yetmeyecek... Çok doğal bir şey bu. Belki aile ilmi hali yani Otomatik, önümüzde yok ama e, mesela aile, aile ilmi halinde belki bu. O zaman ne yapacak? Telefon gümüş. edecek. Evet. Ee, selamun aleyküm ya da internet, i̇nternet üzerinden Soracak üzerine. Biz hoca efendinin falan kitabını okuduk. Evet. Bize bu bilgi yetmedi. Hoca evet. efendi ye hakaret değil bu. Tabii. Çünkü ki, hoca efendi tabii. her şeyi baştan sona en iyi ayrıntılı bilmiyor. Yani ya da yazma ihtiyacı Kendisine ulaşmıyor da. O tür sorular ulaşmıyor. Yani yeterince göremiyor. Şimdi size sorular geliyor değil mi? Fethra Beni sorular Bey, yönlendiriyor mesela. mesela. Evet yani e, sorular geliyor o işin vüsatini görüyorsunuz. Aa, bu, bu alanda bu kadar soru var. E, Tabii ben diye. Mesela evet. İlmihal yazsam benim evet. için o bölüm en ağır bölüm olur. Evet. En belki, ağır ona vakit belki ayırırım. Belki sizde kadınlar İlmihali diye <gülüyor> bir şey yazılabilir. Ee, yani. Faruk Beşer Hoca Efendi'nin kadınlar İlmihali çok güzel mesela. Evet. O zaman bana sorduğunda... Hemen Faruk Beşir Hoca Efendi'nin kitabına müracaat edeyim evet, diyeceğim. Evet. Çünkü orada %300 oranında açılmış durumda çok o dosyalar. Güzel, güzel. Bu mesela oruç bölümünü çok güzel izah etti Hoca Efendi. Fakat oruçta işte yaşlılar bölümü dar kalmış olabilir. Evet. Mesela bir hanımefendinin bana bir telefonunu hiç unutamıyorum hocam. Günlerce etkisinde kaldım. Hoca efendi Allah sizden razı olsun. İyi vesaire övdükten sonra dedi ki dört engelli çocuk annesiyim. Evet. Engellilerin dini, ibadeti nasıl bunu hiç konuşmuyorsunuz. Hep kendiniz gibi konuşuyorsunuz, sağlam konuşuyorsunuz demişti. Evet, evet. dedi Dedim ki bacı e, siz sorarsanız açılır bu konu yoğun, piyasası yok sizin bu konunuzun. ...nasıl yok hoca efendi... ...türkiye'nin yüzde biri benim çocuklarımın hastalığıyla yaşıyor... ...her yüz evet. kişiden bir kişi size gelmiyorlar... ...diye siz yok zannediyorsunuz... ...dedi... ...yedi milyon deniyor hocam... ...yani neredeyse onda bir engelle... Yok, ...o kadının çocuğunun e, o hastalık da, türü çocuğunu, neyse artık... Evet. ...o yüzde bire tekabül ediyormuş... Evet. ...öbürü hocam işte eli az tutuyor falan... ...onlar da herhalde yüzüyor. yok... ...her halükada kadıncağızı haklı buldum... Doğru. ...dedim sizden bir rica etsem bana çocuklarınızın... ...sıkıntılarını yazar mısınız ben size... ...özel ilgileneceğim dedim... ...kadıncağız bir hafta sonra yazdı. Çocuklarımın aynen. şu şu özürleri var dedi ki... ...yani hocam... ...usurları cevap verene kadar... ...iştahım kesildi denir bizim Karadeniz'de. Yani hayattan bir insan... ...nasıl şükredeceğini şaşırıyor yani. Aynen, anne nasıl aynen. dayanmış o çocuklara. Ki yani... ...kadın haç gibi bir ibadet halinde sürekli. Aynen, sürekli sen ibadet öyle bir kıvamda ve... ...zevk alıyor çocuklarına... ...hizmet etmekten. Tabi mesela kadın... Büyük en büyük Yaşar hocamızla mesela ya Allah Allah, Allah sabırlar versin, verdi de inşallah kurtuldu, inşallah kurtuldu. Yani. Ya i̇nşallah evet, kurtuldu. Evet. Ee, kadın mesela en büyük derdi 33 yaşında oldu oğlum, ee, benim oğluma ve avretini temizliyorum, ne yapacağım ben ha, diye evet, soruyor. Evet. Senelerce utanmış bunu sormaya. Evet. evet. Ben kaç, açınca önünü kadın cihazın sordu, ona yön verdim ne yapacağı konusunda. Şimdi bu konuları. ...Hamdi Töndürme Hoca Efendi'nin... ...hepsini alması halinde... ...koca bir ansiklopedi çıkar ona... Evet. ilmual denmez zaten... Evet. Ee, ...ama bunlar da lazım Müslümana... ...işte örnek verdim... Ee, de lazım... ...özürlü bir çocukta lazım... İlmual o zaman... ...özel hizmet ister... ...ne olacak... Ee, Nurattin Hoca madem ümmete hizmet ediyor Hamdi Hocam madem ümmete hizmet ediyor Yazacak ben bunları istiyorum Diyecek bütün Hoca Efendi'ler hazır Bu hizmet için evet, evet. Derleyip toplayıp ondan sonra onun bir daha gidip Ondan onay alması gerekmiyor Kıyamet günü o dosyaları saklasın Bana böyle demişlerdi Bir hoca bana yazmıştı ki sen şöyle yapabilirsin Yaparım Yani Özel konularımızı bulamayabiliriz Hocam. Özel konularımızı her bulamayabiliriz, her bulamayabiliriz evet. Hiçbir ilme halde özele inemez. Doğru. Çünkü her ilme diyelim namaz bölümünü Ömer Rasulmen çok geniş tuttu. Hocamız Ama zekat bölümünü geniş tuttu. Şu hassasiyeti gördüm. Yani e, ben çocuklarımın da İslam'ın ölçülerine göre yaşamasını istiyorum. Engelli veya değil. E, şu tarz problemlerim var. Bu hassasiyet de önemli. Değil mi hocam? Yani Müslümanlık bu hocam. Yani, Müslümanlık bu. Bu hassasiyeti o zaman Herkes kuşanmalı. Hayatında her an, her an İslami ölçüyü aramalı. Hocam mi? hani diyorlar ya e, ağlamayana mama verilmiyor. Evet, evet. Yani sağlığa benzettik. Falan Aynen. yerim ağrıyor e, demezsen kim sana gelir de özellikle evet. ilgileniyor. Herkes kendi başının derdine bakıyor. Ama ben gittim de Hoca Efendiler'e rica ettim. Öğretmediler. Bu bir özür kıyamet günü. Elhamdülillah öyle bir sorunumuz yok hocam. Evet. Öyle bir sorun yok. Bütün Hoca Efendiler bir Müslüman kadının ihtiyacı için elli sayfalık bir dosya yazıp verirler hocam. Evet. Ben Hoca Efendiler'i tabii, biliyorum. Tabii, yani. tabii. Bu bir ücret meselesi değil. Kıyamet günü sevap bir. Ücret var da Allah'tan alınan Allah'tan ücret var burada. Yani. Dolayısıyla bu ilmihal bize yetmiyor olabilir. Evet. Ama e, biz donatabiliriz kendimizi. Ki bu bu bahsettiğimiz yetmeme herkeste var olsa bile bir açıdan yüzde onu geçmez. Evet. Ana konularımız var yüzde doksanı var. Ama dediğim gibi bir hastalık çeşidi oluyor. Ee, mesela e, çok affederseniz burada çok önemli bir örnek olarak özür sahibi örneği idrar kaçırmaktan verilir hep. Evet. İdrar kaçırıyor. Hı. Halbuki bir şeyin kontrol altına alınamaması demek özür. En yaygını idrardır. Bunun e gaz kaçırdığında da. Gaz kaçırma da idrar kaçırma gibi bir problemdir. Evet. Burun kanaması da bunun gibi bir problemdir. Evet. Mesela evet. ayakta duramamak da bir özür halidir. Evet. Ama bu bir kelimedir. Herkes ahiret açısından baktığı için meseleye. Bizim evlerimiz denize nazır değil ahirete nazır hocam. Ahirete evet. nazır evlerde oturuyoruz biz. E, dolayısıyla evet. ahirete nazır evde acaba ne yaparım kıyamet günü korkuyor. Yükle bir hocaya sorumluluğu. Versin sana evet. cevabını. Versin. Evet. Ee, ben mümin olarak hepimiz alim olacağız diye bir şey yok. Şimdi burada hocam bu önemli ilmihalde halde bir önemli bilgimiz daha var. Belki bir de şundan kaynaklanıyor hocam ilmi halli yaşama disiplini tam girmedi. Ee, çalışıyoruz ya şimdi ona çalışıyoruz. Onun için insanlar yani böyle sorarak cevap almaya daha çok yönelmişler. Yani hayatın içinde problemle karşılaştıkça. Şimdi belki bu çalışma evlerimize girebilirse, o zaman o sorular da azalacak belki. İnşallah. Tabi tabii. tabii. Evet. Yo yenileri gelecek. Yenileri gelecek. Ama geldi. hocam hayat gibi bugün nezliyi giderdik, öbürü geldi. Rabbimiz bizi dinini öğrenmek için çalışırken görecek. Bu da bir cihat. Evet. Bu evet. belki de en ihmal ettiğimiz güzel, cihat. Bu cahilliklerimizin yani. yüzünden başımıza bu felaketler aynen, geliyor zaten. Aynen, evet. Burada hocam bir mesele daha var. Şimdi ilmallerde. Ee, namazın filan konusu anlatılırken Ebu Yusuf'a göre bu böyledir der Çok var böyle şeyler. Var neden var Çünkü mezhep demek Ebu Hanife'nin Hanife dini demek değil Ebu evet. Hanife'nin etrafındaki alimlerin evet. ilmi demek evet. Hanefi mezhebi demek Hiçbir mesele neredeyse Yani yüz evet. meseleden neredeyse Üç tane beş tanesi hariç yüz bütün Hanefi alimlerin ittifak ettiği meseleler değildir. Ana konusunda müttefiktirler. Mesela sağdadır bu konu, müttefiktirler. Sağda kaç derece meillidirler? Ebu Yusuf'a göre 15 derece, filancaya göre 18 derece, Ebu Hanife'ye göre şu derece. Üç imam arasında farklılık vardır. Farklılık var. Bazen Ebu Hanife bir kenara, talebeleri bir kenara birleşirler. Evet. Bu ümmeti Muhammed'in ufkunun büyüklüğünü gösteriyor. Evet. Yani bu büyüklük. Şimdi İlmuhal kitabında bunalır okuyan. Okuyan. Ee, Hangisini Yusuf, seçeceğim ben? E, o zaman mesela hani ve yakışıklı onu mu seçeceğiz? Yani biz ne seçiyoruz? Mağazadan bir Hı -hı. şey mi seçiyoruz? Hayır. Burada hocam e, ya seçme kabiliyeti vardır. Mesela iyi bir hoca efendiden senelerce ders okumuştur. Mesela şöyle bir kural var. İbadetler konusunda ...namaz hı hı. ve secde konusunda... ...Ebu Hanife ne derse öne çıkar o... Evet. ...talebelerininki de yan görüş kabul edilir... ...ticaret ve muamelat konusunda... ...Ebu Yusuf ne derse öne çıkar o... Evet. ...bu bir kuraldır hanefi mezhebinde... ...ama... ...yani bu kuralı bilecek olsa adam... ...Arapçasından okur tabi, zaten... ...hamdül hocamın tabi. kitabını niye okusun... Tabi. ...demek ki sıkışır... ...burada benim tavsiyem müellifi takip etsin... Evet. ...müellif... ...nasıl takip edeceğim ben... Bir kitap 100 sayfa okundu mu muhellefin uslubu yakar. Mesela hocam en öne alıyor tercih ettiği görüşü. Payanda görüş olarak da Ebu Yusuf da böyle demişti ama diye alıyor. Evet. Ha tamam. Bu kitabın mantı bazen de diyor ben burada Ebu Hanife'nin görüşünü tercih ediyorum hmm. diyor. Eskiden de mesela Ömer Nasuhi hocada da vardır değil mi? Esaf Onda daha fazla. göre falan diye. Şey yapar yani. Onda daha fazla var. Daha fazla. Evet. Onun zamanında ulema bu tip işlerden ilgileniyor. Dedim ya kendi gibiler için yazmış o ilmanı yani, yani zaten. Evet, evet. Ama şimdi gitgide kitaplardan düşürülüyor. Evet. Fakat bazen de düşüremiyorsunuz hocam. Niye düşüremiyorsunuz? Çünkü. O, e, o alanları da açmak gerekiyor. Şöyle. Insanın önüne. Şimdi filanca e, köye gidiyorsunuz. Evet. Bakıyorsunuz ki oradaki insanlar öbür o senin kitabını almadığın görüşle amel ediyorlar. Mezhepsiz misin? Nesin? Sen nereden çıkardın? Bir dalalette kalmış gibi oluyorsun. Evet, yani evet. piyasada böyle bir bilgi de var. Bunu hı hı. bildirmediğin zaman çok özet oluyor. Diyanet'in bu konudaki görüşü çok güzel hocam. Kendisi de bir otorite ya nihayetinde evet. Diyanet. O yüzden Diyanet ilmihalem daha kısa. Bu ayrıntılara fazla hı hı. girmiyor. Evet. Hem daha kısa hem de in Allah'ta e, mesuliyet açısından daha ...çok mesuliyet taşıyordu yani... ...boynu daha kalın evet. Diyanet... <gülüyor> ...boynu daha kalın... ...benim gibi bir garibe... <gülüyor> ...gelmez bu işler... Evet, evet. ...bu sebeple kitaplarda... ...ilmuhal kitaplarında... ...şuna göre buna görelerde... ...müellifi tercih edebilirler... ...çünkü evet. biz zaten itimat edip müellifi terbi, aldık... Terbi, evet. ee, ...bu ayrıntılar... ...rahatsız edebilir... ...ama evde ilmuhalde... ...bu konuları okurken... Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, Züfer'e göre, Hasan'a göre... ...bazen 5-6 görüş çıkar Oldu, ortaya. Evet. Bunları bahçemizin... ...biz gül toplamaya gittik ama zambak da var bahçede. Evet. Bahçemizin çiçekleri olarak göreceğiz. Muhakkak çocuklarımız soracak, erkek çocuk soracak. Hani din bir taneydi diyecek. Evet, evet din bir tane, namaz bir tane. Ama sakata göre, tembele göre, unutana göre... ...hastaya göre, geç kalmışa göre... ...sıkıntıları var bu namazın... ...bu farklılıklar ondan kaynaklanıyor... ...evet hocam... ...süremiz doldu... <gülüyor> ...ama ilmihal bitmedi hocam... ...ilmihal bitmedi... ...konuşalım bu... ...ben son söylediğiniz din bir tane... ...aslında bu genelde de... ...kafa karıştırıcı... ...tarzda... ...medyada vesaire kullanılıyor... Belki orayı da konuşmak üzere i̇nşallah, i̇nşallah. inşallah önümüzdeki programda ilmi hale devam edelim inşallah evet değerli dinleyiciler İslamdan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.